98. konunun devamı, Resulullah'a Mekke'de iman eden hanımlardan biriydi. O sırada kavmini ziyarete gelmişti. O kadın, ey amiroğulları, aranızda Allah'ın Resulüne bir hakaret reva görülürken içinizde peygamberi bundan koruyacak kimse yok mu, dedi. Böylece amcazadelerinden üç kişi kalktı, bucreye küfrettiler. İki kişi de ona yardım etti. Hazreti Peygamber'in taraftarı kişilerin her biri ötekilerden bir kişiyi yere yıktı. Göğüslerinin üzerine oturup yüzlerine yumruklar indirdiler. Bunun üzerine rasul Ekrem, ey Allah'ım, şu bana yardım eden üç kişiye bereket ver ve şu karşı gelen kişilere de lanet et, diye dua etti. O üç kişi Müslüman oldular ve şehit olarak Rablerine kavuştular. Diğer kişiler de helak oldular. Bucre'ye yardım edenlerin adları Hüzne bin Abdullah, Muaviye bin Ubade idi. Rasulullah'a yardım eden üç kişinin isimleri de şöyleydi. Sehlin iki oğlu Gıtrif ile kardeşi Gatafan ve Urf bin Abdullah, resul Ekrem ben Am bin Sasa, aya vardı, kendisini onlara arz etti, beni koruyum ki ben de Allah'ın emrini tebliğ edeyim dedi, İçlerinden biri, ismi Bahira bin Firas idi, şöyle dedi, ''Andolsun eğer Kureyş'ten olan bu kişiyi tutarsam onunla Arapları yenmiş olurum.'' dedi ve sonra ''Eğer biz sana tabi olursak, sonra sen, sana muhalefet edenlere galip gelirsen, senden sonra biz tabilerimizin başına geçebilir miyiz?'' diye sordu. resul Ekrem, emir Allah'a aittir, dilediğine verir onu.'' dedi. O şahıs, biz göğüslerimizi senin için Araplara hedef kılacağız da, Allah seni galip getirdiğinde emir bizden başkasının mı olacak, o halde senin durumun bizi ilgilendirmez, dedi ve böylece Rasul-ü Ekrem'e tabi olmaktan kaçındılar. Halk geri geldiğinde Beni Amir'de yaşlı bir yakınlarının yanına vardılar, kişi o kadar yaşlı ki kendileriyle beraber hacca dahi gelemiyordu, onlar onun yanına geldiklerinde o mevsimde olan hadiseleri kendisine anlatıyorlardı. Yanına geldiklerinde neler olup olmadığını kendilerine sordu. Onlar da, bize Kureyş'ten bir genç geldi. Beni Abdülmuttalip edendi. Kendisinin peygamber olduğunu söyledi ve bizi de kendisini korumaya davet etti. Onunla beraber olmamızı teklif edip, kendisini memleketimize götürmemizi istedi. Biz de getirmedik, dediler. O ihtiyar, elini başının üzerine koyduktan sonra şunları söyledi. Ey oğulları, acaba bunu telafi etmek mümkün mü? Acaba elinizden kaçırdığınızı bir daha yakalayabilir misiniz? Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki İsmail oğullarından hiç kimse yalandan peygamberlik iddiasında bulunmamıştır. Bu bir gerçektir. Siz nasıl oldu da bu fırsatı kaçırdınız?